Ümmü Eymen radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytten saydığı ve annemden sonra annem diyerek iltifat ettiği bu büyük İslam kadınının esas adı Bereke binti salebe. Uzun yıllardan beri peygamber ocağının hizmetlerini görüyordu. Peygamberimizin babası Abdullah'ın vefatından sonra aynı evde kaldı. Artık hem anne Amine'nin hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına geldiğinde Hazreti Amine yanına Ümmü Eymen'i de alarak Medine'ye gitmişti. Niyeti hem oradaki akrabasını hem de kocası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmekti. Gittiler ve bir ay kadar Medine'de kaldılar. Ümmü Eymen radiyallahu anha Medine'deki bir hatırasını şöyle anlatır. Bir gün Yahudi alimlerinden ikisi yanıma geldi. Bize Ahmed'i çıkar dediler. Ben de onu dışarı çıkardım. İyice incelediler. Sonra da, bu çocuk olsa olsa peygamberdir. Burası da onun hicret edeceği yerdir. Bu memlekette büyük savaşlar olacaktır, dediler. Ümmü Eymen onların bu konuşmalarından çok korktu sevgili oğluna bir zarar vermelerinden endişe duyuyordu. Herhangi bir tehlikeye karşı onu korumak için Efendimizin yanından ayrılmamaya gayret gösterdi. Ve nihayet oradan Mekke'ye hareket günü geldi. Ümmü Eymen buna çok sevindi. Artık Yahudilerin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir zarar veremeyeceklerini düşündü, rahatladı. Lakin imtihan dünyasıydı. Bu üç kişilik değerli kafile Medine'den ayrıldı. Mekke'ye doğru yola koyuldular. Neşeli bir şekilde yollarına devam ediyorlardı. Fakat biraz sonra beklemedikleri bir şey oldu. Hz. Amin'e birdenbire rahatsızlandı. Ve bu hastalıktan kurtulamayıp vefat edeceğini artık anladı. Başucunda duran Peygamberimizin yüzüne baktı. Daha evvel gördüğü bir rüyasını hatırladı. Şöyle dedi: Şayet rüyada gördüklerim doğruysa, sen Celal ve bol ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına. Helal ve haramı bildirmek üzere peygamber gönderileceksin. Sen teslimiyeti, ceddin İbrahim'in dinini yerleştireceksin. Cenab-ı Hak seni devam ede gelen putlardan, putperestlikten koruyacaktır. Evladım, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Her yaşlanan zeval bulur. Evet, ben de öleceğim. Fakat devamlı anılacağım. Çünkü temiz bir evlat dünyaya getirdim. Arkamda hayırlı birini bırakıyorum. Hazreti Amin'e, bundan sonra ciğer paresini Ümmü Eymen'e emanet etti. Ona iyi bakması ricasında bulundu. Ve bu konuşmalar çok uzamadan, çok geçmeden ruhunu teslim etti. O sırada 30 yaşında olduğu söylenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece altı yaşındayken öksüz kalıyordu. Cenab-ı Hak sevgili Resulüne küçük yaşından beri imtihanı tattırıyor ve onu kemale erdiriyordu ki, ümmetine tam örnek olabilsin. Ona iman edenler, peygamberlerinin çektiği sıkıntıyı hatırlasınlar, kendi dertlerine bakmadan teselli bulsunlar, karşılaştıkları musibetlere sabretsinler. Artık anasız ve babasızdı ve ümmü eymenin sırtına, Ağır bir yük yüklenmişti. Belki de ağlamak, hıçkırmak istedi. Fakat Peygamberimizin üzüleceğini düşünerek vazgeçti. Bilemiyoruz. Lakin bildiğimiz şu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem annesinin yokluğunu hissettirmemesi lazımdı. Bunun için elinden gelen fedakarlığı gösterecekti. Öz evladıymış gibi mübarek yavruyu bağrına bastı, sonra da onu şöyle teselli etti. Üzülme, ağlama canım. İlahi kadere karşı boynumuz kıldan incedir. Can da onun, mal da. Hepsi bize emanet. O emaneti nasıl vermişse öyle alır değil mi? Sevgili peygamberimizin gözü yaşlıydı. Hem yetim hem de öksüzdü. Babasının yüzünü zaten hiç görmemişti. Bundan sonra annesinin de yüzünü göremeyecekti. Göz yaşları arasında ben de biliyorum. Onun hükmüne her zaman boyun eğerim. Fakat anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. O yüzü tekrar göremem diye üzülüyorum dedi. Fakat kendisini toparlamakta gecikmedi. Annesine karşı son vazifesini yerine getirmek istiyordu. Yaşından beklenmeyen bir olgunluk içerisinde dadısına şöyle dedi. Haydi, o emaneti sahibine teslim etti. Biz de onun naaşını toprağa teslim ederim de rahat etsin ve biraz sonra annelerin en şereflisini en bahtiyarını defnettiler böylelikle peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye götürme vazifesi Ümmü Eymen'deydi peygamberimizi deveye bindirdi ve beraber yola çıktılar yaklaşık Beş günlük zor bir yolculuktan sonra Mekke'ye ulaştılar. Ümmü Eymen, gözyaşları arasında Peygamberimizi dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Fakat gerek dedesinin yanında bulunduğu sıralarda, gerekse onun vefatından sonra amcası Ebu Talib'in himayesindeyken, Peygamberimizin hizmetinde bulunmaktan geri durmadı. Bunu kendisi için büyük bir şeref saydı. Ve aradan yıllar geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam 25 yaşına gelmişti. Herkes onu seviyor. Muhammedü'l-Emin diye tanıyordu. O sırada kendisinden 15 yaş büyük dul fakat Mekke'nin en şerefli kadını Hazreti Hatice ile evlendi. Radiyallahu anha. Hatice validemiz zengindi. Bütün servetini sevgili beyinin emin ellerine teslim etti. Peygamberimiz bir anne şefkatiyle kendisini bağrına basan, ancak bir annenin yapabileceği kadar fedakarlık gösteren sevgili dadısını unutmadı. Ona her türlü maddi yardımda bulunuyor, bir evladın annesine duyabileceği saygı kadar hürmet gösteriyordu. Bu arada, sevgili dadısının bir yuva kurmasını da temin etti, onu Ubeyd bin Zeyd ile evlendirdi. Anh. 15 yıl daha geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiğinde, Cenab-ı Hak onu kendine muhatap seçti ve peygamberlikle vazifelendirdi. Çocukluğundan beri kendisine sadakat elini uzatan Ümmü Eymen, başından beri onun mühim bir şahsiyet olacağını tahmin ediyordu. Çünkü gerek doğumunda ve gerekse doğumundan sonra birçok harika haline şahit oldu. Bu sebeple onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı davete başladığı zamanda onu yalnız bırakmadı. Lakin bu kolay değildi. Olmadı da. O devirde Müslüman olmak ve bunu duyurmak akıl almaz işkenceleri peşinen kabul etmek demekti. Ümmü Eymen de radiyallahu anha bu acı işkencelerden nasibini aldı. Fakat Diğerleri gibi yine imanından zerre kadar taviz vermedi. Çünkü bu yolda ölmeyi büyük bir şeref sayıyordu. Günler, haftaları, haftalar ayları kovaladı. İşkenceler tahammül edilemeyecek bir duruma geldiğinde, emirle önce Habişistan'a sonra Medine'ye hicret etti. Böylece, iki hicret sevabı birden alıyordu. Yine Mekke'de olduğu gibi, Medine'de de Efendimiz'i bir an olsun yalnız bırakmadı, hizmetinden geri durmadı. Aynı zamanda mütevekkil biriydi. En zor durumlarda bile Allah'tan ümidini kesmez, onun yardım edeceğine inanırdı. Bu teslim ve tevekkülünün mükafatını bazen peşin olarak alırdı. Örneğin hicret ederken revha yakınlarında geceledi. Çok susamıştı. Yanında bir damla dahi su yoktu. Lakin hiç telaşlanmadı. Çünkü kullarına karşı son derece merhametli olan Allahu Teala'nın kendisini gördüğüne ve durumunu bildiğine inancı sonsuzdu. Nitekim Allah'ın yardımı gelmekte gecikmedi. Semadan beyaz bir urgana bağlanarak sarkıtılmış bir kova gördü. Şaşırdı, korktu. Ardından Allah'a hamd ve şükrederek kalktı, kovanın yanına gitti. İçi tamamıyla berrak ve buz gibi bir suyla doluydu. Kana kana içti tamamen susuzluğu geçti ve rahatladı. Bu olayı kendisi anlatıyor. Ve diyor ki Ümmü Eymen radıyallahu anha artık bundan sonra bir daha hiç mi hiç susamadım. Ümmü Eymen'in bir diğer vasfı da gözü pek bir iman fedaisi olmasıydı. İslam davası uğruna hayatını ortaya koymaktan hiçbir şekilde çekinmezdi. Uhud Savaşı'nda bir an için mücahitler bozulmuş, hatta savaş devam ederken bazı sahabiler Medine'ye kadar gelmişlerdi. Buna çok üzüldü. Onların peygamberimizi cephede düşman karşısında bırakıp paniğe kapılmalarından çok rahatsız oldu. Cepheyi terk eden birine şöyle bağırdı. ''Burada örekey var. Bari onu da al, iplik bük. Kılıcını da getir, bana ver. Kadınlarla birlikte Uhud'a gidip ben çarpışayım.'' Yani sen eline iplikleri al, git, ev işiyle ilgilen ben çarpışayım diye haykırmıştı. Ve öyle de yaptı. Bir kadın olarak, Kendisinin de orada yapabileceği bir şeyler elbette vardı. Birkaç kadınla birlikte Uhud'un yolunu tuttu. Oraya vardığında hemen Resulullah'ın durumunu sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinin sağlık haberini alınca ferahladı. Diğer kadınlarla birlikte yaralıları tedavi etti, mücahitlere su dağıttı. Elbette ki bütün sahabiler gibi Ümmü Eymen de peygamberimizi çok seviyordu. Hayatını bu yola feda edebilecek bir imanı vardı. Kendisini devamlı sevinçli görmek ister, onun üzülmesine hiç tahammül edemezdi. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir çocuğu kucağına aldı. Çocuk hastalığın tesiriyle inliyordu. Efendimiz aleyhisselam şefkatinden ağladı. Resulullah'ın ağladığını gören Ümmü Eymen de ağlamaya başladı. Peygamberimiz, Resulullah yanındayken niçin ağlıyorsun diye sorunca, Ümmü Eymen ona olan sevgisini şöyle ifade etti. Resulullah ağlarken, ben nasıl olur da ağlamam? Ümmü Eymen radiyallahu anha, kocası Ubey bin Ubeyd bin Zeyd ile radiyallahu an mutlu bir hayat yaşıyordu. Kocası da Huneyn Savaşı'na katılmış, kahramanca mücadele etmiş ve şehadet mertebesini kazanmıştı. Ümmü Eymen, bu haber karşısında hiç metanetini bozmadı. Şehit hanımı olmayı kendisi için büyük bir şeref saydı ve Allah yolunda karşılaştığı bu musibete sabretti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kendisine annelik yapan, imanı uğrunda her türlü yokluk, çile ve ıstıraplara göğüs geren, Hatta bunun için işkencelere maruz kalan fedakar dadısını tek başına bırakmadı. Bir gün ashabına hitaben şöyle buyurdu. Cennet ehlinden bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin. Böylece onun cennetlik bir kadın olduğuna işaret ediyordu. Ümmü Eymen, Efendimiz'in kendisi hakkındaki bu sözünü duyunca, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Öyle ya, kadın da erkek de olsa, bir Müslüman için bundan daha büyük bir saadet düşünülebilir miydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine ilk icabet eden, evlatlığı Zeyd bin Haris'i oldu. Hz. Zeyd genç bir sahabidir. Ümmü Eymen gibi yaşlı bir kadınla evlenmeye, sırf Allah'ın Resulünün memnun olması için talip olmuştu. Peygamberimizin rızasını dünyevi lezzete tercih etti. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu büyük sahabisiyle sevgili dadasını nikahladı. İşte, Babası gibi büyük bir sahabi olan İslam kumandanı Üsame bin Zeyd radıyallahu an o anne babanın çocuğuydu. Bazen latife de bulunarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü alırdı. Bazen de efendimiz aleyhisselam kendisine latife yapardı. Lakin latife yaparken bile doğru söyler, hakikati ifade buyururdu. Ümmü Eymen bir defasında Efendimizin huzuruna geldi. ''Efendim, bana bir binek temin edebilir misiniz?'' deyince, ''Seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim.'' dedi Efendimiz. Ümmü Eymen, Efendimizin nüktesini anlayamadı. ''Ey Allah'ın Resulü! ''Yavrunun beni taşımaya gücü yetmez ki. Hem ben deve yavrusu istemiyorum.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tekrarladı. ''Seni ancak dişi bir devenin yavrusuna bindireceğim.'' Böylece Peygamberimiz latife yaparken dahi hakikati beyan ediyordu. E, her deve dişi bir deveden doğması sebebiyle dişi devenin yavrusu değil miydi? ve efendimiz aleyhisselam'ın vefatı Ümmü Eymen radıyallahu anha ona da şahitlik etti. Tabii doğal olarak ağlıyor sürekli. Kendisine niçin bu kadar durmadan ağlıyorsun dediklerinde ben vahyin kesilmesine ağlıyorum diye cevap verdi. Bu büyük İslam kadınına Hazreti Ebubekir Radyallaahu An ve Hazreti Ömer Radyallaahu An zamanında da ilgi gösterildi. Çünkü Efendimizin değer verdiği kimseler sahabilerin yanında da kıymetliydi. Bu sebeple zaman zaman ziyaretine giderler, ihtiyacı olursa görürlerdi. Kendisi de bol bol dua ederdi. Yaşı çok ilerledi. Hazreti Osman radıyallahu an efendimizin halifeliğinin ilk yıllarında vefat etti. Kendisi bir de hadis-i şerif rivayet etmiştir. Onu da okuyalım. Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse Allah ve Resulünün koruma ve teminatından mahrum kalır. Hadisi şerifi kendisinin rivayetidir. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Makamını, derecesini ali eylesin. Amin. Ve yolculuğumuzda Fatıma binti Hattab var. Radiyallahu anha. İlk yıllar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem henüz açıktan davete başlamamıştı o zamanlar. Kendisine iman etme bahtiyarlığına eren sahabilerin sayısı sadece 10. Bunlardan biri de kendisi. Evet. Peki kimdir? Hazreti Ömer'in radiyallahu an kız kardeşi. Hazreti Fatıma, Said bin Zeyd ile evliydi. Kocası da, onun gibi iman nurunu tatmıştı. Karı koca birlikte ibadet ediyorlar, Kur'an öğreniyorlardı. Öyle ki Hz. Said, sağlığında cennetle müjdelenmiş on sahabiden biri olma bahtiyarlığını elde etti. Hazreti Fatıma ve kocası, Allah ve Resulü yoluna baş koymuş iki fedai Ömer, Efendimiz'in amansız düşmanıydı o zaman. Kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğundan haberi bile yoktu. Her yerde Müslümanlara işkence ediliyordu. Bütün işkence ve baskıya rağmen Müslümanların sayısının gün geçtikçe artması, müşrikleri çileden çıkarıyordu. Buna mutlaka bir çare bulmak gerektiğine inanıyorlardı. Çözümü, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cesedini ortadan kaldırmakta buldular. Plan üzerine plan yaptılar. Plan netleşti. Birisinin öldürmesi gerekiyordu. Ömer de oradaydı. Bu vazifeyi üzerine aldı. Tamam dediler müşrikler, derin bir nefes aldılar. Neden? Çünkü Ömer güçlü, kuvvetliydi ve üzerine aldığı bir işi mutlaka yapardı. Artık mesele halloldu dediler. Hattab'ın oğlu Ömer vakit geçirmeden kılıcını kuşandı. Üzerine aldığı menfur görevi yerine getirmek için harekete geçti. Yolda akrabası Nuaym bin Abdullah'la karşılaştı. Abdullah da Müslüman olmuştu. Fakat Ömer bilmiyordu. Onun, Efendimiz'i şehit etmek üzere gittiğini öğrenen Nuaym, radıyallahu anh, vazgeçirmeye çalıştı ama dinletemedi. Sonunda vakit kazanmak için, ''Kız kardeşin ve enişten de Müslüman oldu. Önce onlara gitsene.'' dedi. Ömer, hiç beklemediği bu haber karşısında çok öfkelendi. Hemen yolunu değiştirdi, kız kardeşinin evine gitti. Hz. Fatıma ile eniştesi, hiçbir şeyden habersiz, Hz. Habbab bin Ered'den radiyallahu anh, Kur an) Kur'an öğreniyorlar. Abisinin gelip kapıya dayandığını görünce, Endişeye kapıldılar. Kur'an sayfalarını da, Hazreti Habbab'ı da sakladılar. Sonra kapıyı açtılar. Fakat Ömer, Kur'an sesini işitmişti. İçeriye girer girmez, ''İşitmiş olduğum ses neydi?'' diye sordu. Çok öfkeliydi. Sakladıklarını anlayınca, ikinizin de Muhammed'in dinine girdiği sallallahu aleyhi ve sellem, bana haber verildi, dedi. Hazreti Said daha fazla gizleyemedi. Ey Ömer, gerçek dinin senin inandığından başkası olduğunu hala anlayamadın mı, dedi. Hiç beklemediği bu sözler, Ömer'i çileden çıkardı. Kan beynine sıçradı, eniştesinin üzerine yürüdü onu tutup yere fırlattı ve rastgele vurmaya başladı. Fatıma radıyallahu anha, kocasını kardeşinin elinden kurtarmaya çalışırken, daha kuvvetli tokatlar atıyordu. Birden, tokat, Hazreti Fatıma'ya da geldi. Tokatın şiddetinden yüzü parçalanan Fatıma, artık ölümü göze almıştı. Allah ve Resulü'nün uğrunda ölmeyi büyük bir saadet olarak görenlerdendi. Zaten bu yolda ölmekten daha güzel bir saadet olabilir miydi? Bütün gücüyle abisini haykırdı. Sen kadın dövmekten utanmıyor musun? Evet Müslüman olduk. Allah ve Resulü'ne iman ettik. Biz inanıyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Artık elinden geleni yap. Hiçbir şeyi geriye bırakma. Ömer başını kaldırıp kız kardeşine baktığında yüzünün kanlar içerisinde olduğunu gördü. Yaptığına pişman oldu. Kalbi yumuşadı ve biraz önce sizden işittiğim şeyi bana da verin. Bir de ben bakayım, dedi. Fakat Hz. Fatıma, kardeşinin bir hakarette bulunmasından endişe ediyordu. Senin ona bir hakarette bulunmandan korkarız, dedi. Ömer, korkmamalarını söyleyince, Hz. Fatıma ümitlendi. Kardeşinin Müslüman olacağını umdu. Tatlı bir sesle, Kardeşim, sen Allah'a ortak koştuğun için, pis sayılıyorsun. Halbuki bizim okuduğumuz şeye ancak temiz olanlar el sürebilirler. Kalk, önce bir yıkan dedi. Bunun üzerine gusletti. Fatıma radiyallahu anhada Kur'an sayfalarını getirdi verdi. O sayfalarda Taha suresinin bazı ayetleri yazılıydı. Onları okudu üzerinde derin derin düşündü. Yüzünde hidayet nurları parıldamaya başladı. Bu ne şerefli, ne tatlı kelam. Bundan daha güzeli, daha tatlısı olamaz, dedi. Ömer'in yumuşadığını hisseden Hazreti Habbab da saklandığı yerden çıktı. Ona iman telkininde bulundu. Sonra da birlikte peygamberimizin yanına gittiler. Hazreti Ömer radiyallahu an kelime-i getirdi, Müslüman oldu. Böylelikle Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a, Hazreti Ömer radiyallahu an gibi birinin İslamiyetle şereflenmesine sebep olduğu için kendini çok bahtiyar hissediyordu. Fatıma annemiz, daha sonra kocasıyla birlikte Medine'ye hicret etti. Ömrünün sonuna kadar faziletli bir hayat yaşadı. Hazreti Ömer'in bütün Müslümanların halifesi olduğunu ve adaletle idare ettiğini görmenin saadetini yaşadı. Yine kardeşinin halifeliği devrinde vefat etti. Allahu Teala ondan razı olsun derecesini ali eylesin. Amin. Ve Ümmü Gülsüm radiyallahu anha annemiz. Kendisi İslam'ın azılı düşmanı Ukbe bin Ebi Muayt'ın kızıydı. Aynı zamanda Hazreti Osman'ın radiyallahu an anne bir kız kardeşiydi. Mekke'de Müslüman olmuş ve Peygamberimize biat etmişti. Ümmü Gülsüm'ün annesi Erva binti Kureyz'di. O da İslamiyet'in ilk yıllarında Müslüman olma saadetini kazandı. Erva'nın annesi Beyza Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda halası oluyor. Hazreti Ümmü Gülsüm İslamiyet'i kabul ettiği için başta babası olmak üzere müşriklerin işkencelerine maruz kaldı. Diğerlerin olduğu gibi ona da dininden dönmesi için baskılar yapıldı. Fakat bunların hiçbirine aldırış etmedi. İnancından zerre kadar taviz vermedi. Günler acı ve ızdırapla geçiyor. Günler haftaları, ayları kovaladı. Yıllar böyle sürüp gitti. Açlıklar, işkenceler, dayaklar, o söylenen ayıp ayıp kelimeler. Nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. Ümmü Gülsüm annemiz de hicret etmek istiyordu fakat babası izin vermediğinden Mekke'de kaldı. Aslında onun için asıl acı ve ızdırap işte bundan sonra başlayacaktı. Çünkü tek teselli kaynağı olan Peygamberimiz aleyhisselam artık Mekke'de yoktu. Ümmü Gülsüm öz yurdunda adeta gurbet hayatı yaşıyordu. Bu gurbetin çabuk bitmesi için Allah'a dua ediyor, hicret için fırsat kolluyordu. Fakat bir türlü cevap gelmiyor. Bu sıkıntıya yedi sene tahammül etti. Ve bir gün Cenab-ı Hak ona bu fırsatı lütfetti. Her gün gittiği yere gidiyormuş gibi Mekke'den ayrıldı. Fakat asıl niyeti Medine'ye hicret etmekti. Bu yolda karşılaşacağı sıkıntılara şimdiden razıydı. Evet. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha Allah ve Resulü uğrunda annesinden, babasından, memleketinden rahat bir hayattan ayrılıyordu. Bundan dolayı üzülmüyor, Efendimiz'e kavuşmayı büyük bir saadet olarak görüyordu. Nihayet uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine karşıdan göründü. Ümmü Gülsüm'ün kalbi heyecandan çarpmaya başladı. İçi içine sığmıyordu. Bir an Mekke'deki o sıkıntılı günlerini düşündü. Fakat bundan elem değil, büyük bir lezzet duydu. Çünkü o, yaşadığı her şeyi artık geçmişte bırakmıştı. Artık güzel günler gelecekti, inanıyordu. Bu düşüncelerle Medine'ye girdi. Müminlerin annesi, Ümmü Seleme'nin yanına misafir oldu. Ümmü Seleme, radiyallahu anha, ona ikramlarda bulundu. Lakin o ara, Efendimiz evde yoklar. Ümmü Gülsüm, endişeli bir bekleyişin içinde. Neden? Çünkü bir müddet önce, Efendimizin müşriklerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden bir tanesi. Nedir o? Müslüman olup Medine'ye gelenler tekrar müşriklere iade edilecek. O maddeyi biliyor ve korkuyordu. Bu madde gereğince Müslüman olarak Efendimiz'e sığınan Ebu Cendel ile Ebu Basri, Peygamberimiz müşrikleri iade etmişti. Anlaşma gereğince. Ümmü Gülsüm annemiz kendisinin de iade edilmeyeceğinden evin değildi. Bu endişesini Ümmü Seleme annemize açtı. Efendimizin Ebu Cendel ile Ebu Basir'i geri çevirdiği gibi beni de geri çevirmesinden korkuyorum. Ey Ümmü Seleme! Kadınların hali erkeklerin hali gibi değildir. Mekke'den ayrılışımın üzerinden sekiz gün geçti. Şimdi onlar beni arayacaklardır. Ümmü Gülsüm'ün heyecanlı bekleyişi devam ederken, Efendimiz geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Serem annemiz, durumu Efendimiz'e haber verdi. Kendisi de, bu fedakar sahabisine, hoş geldin dedi. Bu arada, Ümmü Gülsüm'de heyecan son haddinde. Efendimiz'e durumunu arz etti. Ya Resulallah, ben dinim uğrunda hicret ettim. Sizin yanınıza geldim. Ne olur, beni koruyun. Müşriklere geri çevirmeyin. Onlara iade ederseniz bana işkence ederler. Dinimden döndürmeye çalışırlar. Ben nihayet bir kadınım. İşkenceye dayanamam. Bilirsiniz ki, Kadınların hali zayıfların haline benzer. Efendimiz aleyhisselam kendisini dinledikten sonra Yüce Allah muhakkak kadınlar hakkında ahdi bozar, hükümsüz bırakır buyurarak onu rahatlattı. Nitekim biraz sonra imtihan edilen kadın manasına gelen Mümtehine suresinin 10. ayeti nazil oldu. O ayette Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyordu. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde kendilerini deneyin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. İmtihan sonucunda mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri çevirmeyin. Artık mümin kadınlar kafirlere helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir. Vahiy tamam olunca, Efendimiz onu Ümmü Gülsüm'e müjdeledi. Hazreti Ümmü Gülsüm radiyallahu anha için bundan daha sevindirici bir haber olamazdı. Sevinçten hüngür hüngür ağladı. Bütün bunlar olup biterken babası onun Medine'de olduğunu öğrendi. Oğulları Velid ile Ümare'yi hemen oraya yolladı. Onlar da Medine'ye gelip Efendimize buldular. ''Aramızdaki anlaşmaya göre Müslüman olanları bize iade edecektin, bu sözü yerine getir, kız kardeşimizi bize teslim et.'' dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak o şartın hükmünü kadınlar hakkında bozdu buyurdu. Ve Ümmü Gülsüm annemizi onlara vermedi. Velid ile Ümare daha fazla ısrar etmediler. Mekke'ye dönüp durumu müşriklere bildirdiler. Onlar da seslerini çıkaramadılar. Ümmü Gülsüm radiyallahu anha evli değildi. Medine'de kalması kesinleşince büyük sahabilerden Zübeyr bin Avvam radıyallahu an, Züeyt bin Harise radıyallahu an ve Abdurrahman bin Af radıyallahu an ona evlenme teklifinde bulundu. Ümmü Gülsüm durumu kardeşi Hazreti Osman'la istişare etti. Hazreti Osman radıyallahu an bunu efendimize sorması tavsiyesinde bulundu. Peygamberimiz, onun Zeyd bin Harise ile evlenmesini uygun buldu ve onları evlendirdi. Fakat evlilikleri uzun sürmedi. Çünkü Hazreti Zeyd, Mute Savaşı'nda şehit düşmüştü. Ümmü Gülsüm, kadere rıza gösteren biriydi. Allah'tan gelen her şeye razıydı. Kocasının şehit olmasını sabır ve metanetle karşılamaya çalıştı. Bir müddet sonra Ümmü Gülsüm'ün annesi Erva da Medine'ye hicret etti. Bu hem Peygamberimizi aleyhissalatu vesselam hem Hazreti Osman'ı radiyallahu anh hem de Ümmü Gülsüm annemizi çok sevindirdi. Çünkü aile kısmen de olsa yeniden bir araya gelmişti. Erva radiyallahu anh'a Hazreti Osman'ın hilafeti devrinde vefat etti cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı ve onun için Allah'ım annemi bağışla diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden feyizler alan Ümmü Gülsüm annemiz, peygamberimizden birkaç tane de hadis rivayet etti. Bunlardan bir tanesinin mehalini paylaşalım. İnsanların arasına düzeltmek için aslı olmasa bile hayır konuşan, güzel söz söyleyen ve bunları birinden diğerine taşıyan kimse yalan söylemiş olmaz. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Derecesini ali eylesin. Amin. Ve Hint binti utbe, radiyallahu anha. Mekke fethedilmiş. İslam ordusu her yerde. Küçük gruplar halinde devam eden sokak çatışmaları da bitmiş ve Kabe elhamdülillah putlardan temizlenmişti. Her insanın iman etmemiş bile olsa, yüreğini ısıtan hadiseler yaşandı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, engin şefkati ve müsamahası yine kendini göstermiş, kılıçlarını terk edip, Kâbe'ye sığınanlara eman vermişti. İslam ordusunun haşmeti ve Efendimizin müsamahası karşısında, kalplerinin katılıkları erimiş, hakkı görmüş olan birçok insan, Hatta müşriklerin ileri gelenlerinden bazıları teker teker İslam'a girmeye başlamıştı. Efendimiz aleyhisselam her birinden teker teker biat alıyor, sanki aralarında hiçbir düşmanlık geçmemişcesine, şefkatle İslam'ın sinesine kabul ediyordu. Çünkü İslam, samimi tövbe ve nedametten sonra geçmişten hesap sormazdı. Fetih gününün gecesi Müslümanlar, yıllardan beri Kâbe'de ibadet edebilme arzusuyla yanan gönüllerinin hasretini dindirmek için, çileli, işkenceli ve ıstıraplı günlerden sonra fetih müjdesine nail kılan Rablerine minnet ve şükranlarını sunmak maksadıyla Beytullah'ı akın akın doldurdular. Kimi yalnız başına, kimi de cemaatler halinde ibadet ediyorlardı. Kimi rükuda, kimi secdede, kimi kıyamdaydı. Kabe cıvıl cıvıl kaynıyordu. Lebbeykler, Allahu Ekberler yeri göğü çınlatıyor, gönüllerden, kalplerden süzülen dualar dudaklarda şekilleniyor, berraklaşıyor ve semaya açılan ellerden Rablerine ulaşıyordu. Bu Ulvi manzarayı yüksekçe bir yerden seyreden birisi var. Manzara bu seyircinin heyecanını gittikçe artırıyor. İç aleminde ruhi inkılaplar meydana getiriyor. Bu seyirci Uhud harbinde İslam kahramanı Hazreti Hamza'yı radiyallahu an vahşiye öldürten daha yeni Müslüman olmuş müşrik reislerinden Ebu Süfyan'ın karısı Hint bint-i Utbe'den başkası değil. Kâbe'de gördüğü o kutsi manzara, Hind'in kalp katılığını gidermiş ve şirki bertaraf etmişti. Hint, gece yarısına doğru kocası Ebu Süfyan'a kesin kararını anlattı. Ben ona biat etmek istiyorum. Karısının bu sözüne şaşıran Ebu Süfyan, şöyle karşılık verdi. Ama sen İslam'ı inkar ediyordun. Hint de kocasına şöyle cevap verdi. Evet, vallahi öyleydim. Ancak şimdi ben şuna kesinlikle inanıyorum ki, bu geceden önce bu mescitte yani Kabe'de, Allah'a hakkıyla kulluk edilmemiştir. Yemin ederim ki, Müslümanlar bütün geceyi namaz kılarak ayakta, rükuda, secdede geçirdiler. Karısının kesin kararlı olduğunu gören Ebu Süfyan şöyle dedi. Öyleyse akrabandan birisini yanına al ve Muhammed'e git. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ertesi günü Hind'in kardeşi Ebu Huzeyfe, Hint ve diğer kardeşi Fatıma da alarak Efendimiz'e geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattı ve bazı şartlarda biatlarını kabul edeceğini bildirdi. Hint tam Resulullah'a biat edeceği sırada şöyle dedi. Ben sana hırsızlık etmemek üzere biat edemem. Zira sen Ebu Süfyan'ın cümriliğini bilirsin. Bana kâfi derecede mal ve yiyecek vermez. Bense onun malından çalarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip Ebu Süfyan'dan helallik dilemesini, aksi takdirde biatını kabul edemeyeceğini bildirdi. Hint doğruca Ebu Süfyan'a gitti ve durumu anlattı. O da kendisine helallik verdi. Hind sevinç içinde efendimize geldi. Lakin bu gelişi öncekinden farklıydı. Hind ilk defa örtünmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biatını kabul etti. Sonra Hind efendimize karşı içinden geçenleri şöyle itiraf edecekti. ''Ey Allah'ın Resulü! Burada senin çadırından daha çok hiçbir çadıra kin duymazdım. Senin çadırından daha fazla hiçbir çadırın yağmalanmasını istemezdim. Fakat Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah'ın senin çadırını mamur etmesini ve mübarek kılmasını temenni ediyorum.'' İçinden geçenleri dile getirince, Bunları duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki beni çocuklarınızdan, anne ve babanızdan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Eve döndüğünde Hind'in radiyallahu anha ilk işi oradaki putu kırıp parçalamak oldu. Puta vurduğu her bir darbede Hind'in ağzından şu sözler dökülüyordu. Biz seninle beraberken aldanmıştık ve o da İslam'ın sonsuz saadetine kavuşmuştu. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Amin. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle Sahabe annelerimizin hayatlarından bazı bölümleri naklettiğimiz programın nihayetindeyiz. İnşallah bir başka programda yine annelerimizden, o ibretlik hadiselerden dersler almaya, bugün ve o zaman arasındaki farkların, duyguların yer değiştirmesinin sebeplerini araştırmaya devam edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, ahirette hepimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplamasıdır. allah Teala hepsinden razı olsun. Ruhaniyetlerine hediye olması için buyurun El-Fatiha.